Geçen dersimizde Dedik ki bu İmam'ın nasıl dersler çıkarabiliriz onu anlattık. Şimdi inşallah Kavahid-i Arrah dört kaide metnine Bismillahirrahmanirrahim. Dedi ki, Şeyh Muhammed bin Abdullah, Rahimahullah أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسأل الله, Allah'tan istiyorum. Hangi Allah'tan? الكريم kerim olan Allah'tan. Başka? رب العرش العظيم Ve büyük olan Arş'ın Rabbi olan, azim olan Arş'ın Rabbi olan Allah'tan istiyorum. Neyi istiyorum? أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ dünyada ve ahirette seni veli edinmesini istiyorum. Seni veli edinmesini istiyorum, dost edinmesini istiyorum. Ve an yecaleke ve kılmasını istiyorum. Mubaraken mübarek kılmasını istiyorum. Eyneme kunt. Nerede olursan ol seni bereketli ve mübarek kılmasını istiyorum. Başka ve an yecaleke ve seniqulmasını istiyorum. Mimmen ila utiye verildiği zaman şükredenlerden ve ida utuliy sabra imtihanata vurduğunda belaya tabi olduğunda sabır edenlerden va ida işlediği zaman istiğfar istiğfar edenlerden niye bunu istiyorum ta inne hadihi çünkü bu üçü yani verildiğinde şükür bela anında sabır günah anında istiğfar ulvan seadetin mutulun saadetin ünvanıdır diyor. Yani bu üçü kimde varsa o sahid olanlardandır diyor. Bu metnin girişi, yani okumuş olduğum kısım eee Kıvvar'ın 4. metnimizin girişi. Şimdi bir tahsilatına girelim metni. Önce tercümesini yaptık, sonra tahsilatına girelim. Şimdi evvela dedi ki bize Şeyh Muhammedin bin Abdul Vahhab. Es'elullah el kelime Rabb el Arş el Allah'tan istiyorum. Kerim olan Allah'tan istiyorum. Hangi kerim olan Allah? O kerim olan Allah ki o e, büyük olan arşın Rabbidir. Büyük olan arşın Rabbidir. Bakın burada farkındaysanız, bu usul tevhidde Kur'an-ı Kerim'in uslulu. Yani önce rübubiyet tevhidisi verilip, rübubiyet tevhidinden nereye ulaşılır? Ulubiyet tevhidine ulaşılır. Burada ulubiyet tevhidi neler? Rumubiyet tevhidini neler? Ulubiyet Tepkisi eser Allah'ın kelimesidir. Allah'tan istiyor. Bu Ulubiyet Tepkisi. Ulubiyet Tepkisine diye Kulun kendinden çıkan fiillerde Allah Azze ve Celle'i bildirmesi. Ulubiyet Tepkisi kuran Allah'ı Allah'ın fiillerinde bildirmesi. Rablik, herşin sahibi olma. Bu Allah Azze ve Celle'nin Ulubiyetidir. Kişinin Allah Azze ve istemesi bu ise Ulubiyet tevhididir. Bak Şeyh ne yaptı? Allah'tan istiyorum. Rabbel ben herşin azim bilderi. Büyük aşırılım değil. Şimdi bu uslup, nereden öğrendi bu uslupu? Kur'an-ı Kerim'den öğrendi. Kur'an, mekeli müşriklere tevhidi anlatırken sürekli rububiyet tevhidi onların önüne koyuyor. Rububiyet tevhidini çünkü müşriklerin çoğu, rububiyet tevhidinin birçok kısmını kabul ettikleri için önce onu onların önüne koyuyor, onu kabul ettiler. Ondan sonra rububiyet tevhidine geçiş yapıyor. Eğer bunları kabul ediyorsanız o zaman ibadette birilenecek olan da Allah'tır. Buna örnek verecek olan var mı? Kur'an'da rububiyet tefhidinin, rububiyet tefhidiyle anlatılmına örnek verecek olan var mı? Evet. <gülüyor> Allah Azze Celle, <gülüyor> Kur'an'a diyor ki, de ki onlara yerden nevat bitiren, gökten yağmur indiren, kimler hmm. ölüyor deriden, deriden ölü çıkaran kimlerden diye sorsan, diyecekler ki Allah, tamam. bu sen, o zaman bu sen hak olan Rabbinizdir, Allah Azze Celle. Tamam, bu da Sonra neyi inkar ediyordu orada Allah Azze ve Celle de? <gülüyor> nereye çeviriliyorsunuz? Yani madem bu sıfatlar Allah Azze ve aitse nereye gidiyorsunuz? Bakın burada bize aslında bir örnek var. Mesela birçok davetçinin hata yaptığı konulardan bir tanesini direkt ulubiyet tevkidinden karşıdakini anlatmaya başlıyor. Yanlış. Çünkü önce karşındaki ortak noktayı tespit edeceksin. Ortak noktayı zikrettikten sonra, ona da iptal ettirdikten sonra bu sefer nereye geleceksin? Asıl anlatmak istediğin meseleye geleceksin. Yani bir adama önce La ilahe illa Allah'a anlatmaktan önce Allah'ın yaratıcı olduğunu anlatabilirsin. Çünkü o, içinizin arasındaki ortak kabul noktası. O, Allah yaratan değil mi? Allah razıq veren değil mi? Allah gökten bize bütün güzellikleri indiren değil mi? Öyleyse niye Allah'tan başkasına ibadet edeceğiz? Niye ondan başkasına dua edeceğiz? niye gökyüzünün bütün güzelliklerini ona verip diğer yüzünün güzelliklerini başka başka kişilere, kurumlara, partilere vesaire vereceğiz diye. Bu usul Kur'an-ı Kerim'in usulbu davetçilerin de takmaması gereken usullardan bir tanesi. E mesela Allah azze ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? "Emmen halaqas semawaati vel arda ve anzala lekum minas samaa'i maa'an fa anbatna bihi hadaa'iqa daata bahjatih. Ma kana lekum e ilahum ma Allah bel en konum yani kimdir yeri ve göğü yaratan kimdir gökten size su indiren kimdir o suyla size en güzel bahçeleri bitiren? sizin hiçbiriniz o suyla o bahçeleri bildiremezsiniz Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsunuz? diye onlar bela is çevrilen bir kavimdi Emmen men ceale'l ard'a qarara ve ceale'a hilalaha enhara ve ceale'a laha rawasiya ve ceale'a beyne'l bahrayni hajiza E ilahum Allah بَلْاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Kimdir yeryüzünü sağlam kılan, kimdir o yeryüzüne şeyler yapan, nebirler kılan, kimdir oralar dengeler dursun diye oralara damlar koyan, kimdir denizlerin arasına ayıran, hani tatlı suyla tuzlu suyu birbirinden karıştırmayan, müşrikler de Allah'tır diyecekler. Allah ta kabine söylüyor. اَاِلَٰهُمْ <gülüyor> Allah. Buna rağmen Allah'la beraber başka ilahlar mı ediniyorsunuz? Onlar bilmeyen bir kavimdir. Emm en yucibul muttar iza ve yekshifu su'a veya j'alankum khulafa'al ard. E ilahun Allah. ma Kimdir darda kalan? darda kalan sıkıntısını gideren, insanlardan kötülüğü açan, sizi yeryüzünün halifeleri kılan? Kimdir bu? Herkesin fıtratında var bu. Allah'tır diyecek. E İlâhumma Allah. Allah'la beraber başka ilahlar mı? ediniyorsunuz diye daha devam ediyor ayetler. En meyhipi Confuzuluma tibari var. Birtizide <gülüyor> ve şeyler kara ve denizde şey yapan e, karanlıklarda size yol gösteren, sizi yerden gökten rızıklandıran e, yaratmayı yaratan. Ondan sonra tekrardan geri döndüren kimdir bunlar? Ey Allah'ım Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsunuz diye? Bu Kur'an-ı Kerim'in uslubu. Önce ruhübiyet tevhidiyle. Yani çünkü ruhübiyet tevhidi, ulubiyet tevhidinin neyidir? İlletidir. Niye biz Allah'a ilah ediniyoruz? Hangi illetten ötürü? Rab olduğundan dolayı. Kim yaratmışsa, kim rızık vermişse, kim bizim üzerimize nimetlerini indirmişse, öyleyse kalplerin önünde zilletle eğilmesi gereken, ibadette birlenmesi gereken, sadece dua ödevi hükümlerinin kendisinden alınması gereken de olur. Doğru mu? O zaman rububiyet tevhidi, ulubiyet tepidinin illetidir. Neden dolayı Allah'a ilah ediniyoruz? Tek. E, i̇badet edilen merciyi kabul ediyoruz çünkü tek yaratan, tek rızık veren, tek mülkün sahibi olmak, tek küçük mülkün sahip olan Allah Azze olduğu için. Tamam mucize. En yetollük et Dünya ve Âkira. Bizim için dua ediyor. Farkında hissensin paraların hepsi bizim için dua. Niye bize dua etti? Sebep yani Şeyh Muhammed bin Abdullah, Rasulullah. Niye bizim için dua etti? Şundan dolayı. Hidayet kaç kısımdır? Hidayet iki kısımdır. Doğru mu? Biri hidayet-i tevfik, biri de hidayet-i irşad. hidayet tevfik demek, Allah'ın insanı hidayet etmesi demek. Seni hidayete muvaffak olması demek. Hidayeti i irşad ise, birinin buna sebep olması, vesile olması demek. Doğru mu? Mesela Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bazen peygamberi hidayet edici olarak isimlendiriyor. Bazen sen kimseyi hidayet edemezsin diyor. Burada çelişki mi var? اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَيَهْد۪ي بَنْ Sen istediğini hidayete eldiremezsin ey Muhammed. Allah dilediğini hidayete eldirir. Bu bir ayet. Doğru mu? Bu ayet kimin aklında inmiş? Amcası Ebu Talib'in hidayeti için ulaşırken, Allah üzülmesin diye, bu ayet-i kerimeye indirmiş. Ayyine Allah, Peygamber için ne diyor? Peygamber için, وَإِنَّكَ لَتَهْد۪ي ila صَلَاطِ الْمُسْطَطِينَ Sen insanları doğru yola hidayet edersin diyor Peygamber Nasıl yapacağız şimdi? Bir taraftan hidayeti ispat ediyor. Bir taraftan hidayeti nef ediyor. Şundan. Çünkü hidayet iki kısım. Biri hidayet-i tevfik. İnsanların Müslüman olması. E demek. Bu kimin elinde? Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın elinde. Çünkü onun isimlerinden biri nedir? El-Hadi. Hidayet edendir. Doğru mu? Ne Peygamber aleyhisselatü vesselam, ne de bir başkası insanların hidayet etmesine vesile olamaz. İkincisi ise hidayet-ül Vesile olma. Yol gösterme, insanlara hidayete giden yolları kolaylaştırma. Bu ise kimin elindedir? Bu davetçilerin, peygamberlerin. Kimse bu işi yapan onların elindedir. İsbat ettiği hidayeti irşad, nefret ettiği hidayeti tevküktür. Şimdi Muhammed bin Abdullah, bu kitabı yazmak suretiyle bize neye vesile oldu? Hidayeti irşada vesile oldu. Doğru mu? Geriye ne kaldı? Adam hakikati beyan etti. Geriye kaldı ki insanın bunları kabul etmesi ve hayatına geçirmesi. Bu da hidayeti tefettir. O da kimin elinde? O da alemler olan Allah'ın alemlerinde. Onun için dua etti. Tamam kendi üstüne düşeni yaptı, sonra kalanını Allah azze ve Celle bıraktı. Bizim için dua etti. En yetowlaketir dünya ve âkilan. Allah azze isimlerinden bir tanesidir, isimlerinden ve sıfatlarından bir tanesi. Allahu veli yürladine amen. Allah iman edenlerin dostudur. Dost demek ne demek? Veli kelimesinin manası lügatındaki manası ne, ne demek? Aslı asli lügat lügattan aslında o şerhi manası. O lügat manasının lazım işte yani olması gereken. Yardımcı. Veli kelimesinin arap aslı lügatındaki arap lügatındaki asli manası bak şu anda bazen yeliini bu vana yakındır. Hemen benim akabimde bu geliyor. Bak bazen yeliini diyorum. Bu vana yakındır. Tamam. E <gülüyor> ve yakınlık demek. Tamam. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor kul minme sana yakın olan hemen önünden yediyor yani sana neresi yakınsa oradan yediyor. Asıl manası yakınlık. Tamam. Yakın olmanın gerekleri ise şerî manasalar. Yardım etmek, sevmek vesaire. Bunlar da şer'i manasalar. Allah Azze müminlerin dostudur, müminlerin velisidir. Değil mi? <pir> Guzalik <gravy> <xas _> <kir> <muhammed> ki in Allahu mevla'llezina amenu ve inel kafirina la mevla'lehu. Muhammed bin Abdülvehab dedi ki Allahu seni dünyada da ahirette de dost edinsin, veli edinsin. Dünyada Allah'ın insanı dost edilmesi nedir? İnsanı sevmesi, yardım etmesi, gözetmesi, muvaffak kılması, beraberliğini insanı hissettirmesidir. Belki en şey budur. Allah'la özelden dostluk. Ahirette ise insanı cehennem azabından veya kabir azabından Oranın kötülüklerden insana muhafaza etmesidir. Onun için bize dua edin. Ver niçä halaken mübarekken enem vefuten. Nerede olursan ol, Allah zevcîle seni bereketli kalsın dedi. Mübarek kalsın. Mübarekin aslında biraken. Birakenin manasını biraken. Enem ve ziyade. Bir şeyin atması ve ziyade olması. Fakat olumsuzlukta kullanılmaz. Değil mi? Neden kullanılır? Hayırda kullanılır. Bu bir dua. Nereden aldı bunu? Kur'an-ı Kerim'den. Kimde ee, İsa Aleyhisselamın kısasında Vajalani Mubareken, eynenme kuntu İsa Aleyhisselam kendini tanıttıkken ve Allah beni nerede olursam olayım Mubarektoldu. Bir e yani Mubareğin manası ne demek? Mubareğin manası yani Allah Azze ve beni nerede olursam olayım hissi ve manevi olaraktan hayrı çok insanlara faydalı bir insan haline getirdi. Hani hatırlarsanız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ı tanımalarken ne diyordu? İndemine şeçer, işeçer. Hatta dayaz kutu varakurma. Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki o yapraklarını dökmez. Bunu ne için soruyordu Peygamber Sahabe? Hadis-i Bana anlatın, nedir o? diyordu Peygamber. Müslüman'a benzetmek için. Müslüman'ı kurma ağacına benzetiyor Peygamber. Kurma ağacının özelliğini Yaz, kış ondan fayda eksik olmaz. Sürekli faydalıdır. Ondan faydalanmak isteyen için. Bir rivayette de Peygamberimiz diyor ki لَمَا ke كَبَرَكَتِ الْمُسْنِ Onun bereketi Müslüman'ın bereketi gibidir. Müslüman normalde ne olmasın lazım? Bereketli olması lazım. Yani nerede olursa olsun, itikadıyla, sözleriyle, fiilleriyle başkalarına faydası olması lazım. Şeyh Muhammed bin i Abdullah bu şekilde dua etti. وَاَنْ Nerede olursan ol, Allah seni mübarek kılsın, bereketli olsun diye. وَاَنْ يَجَعَلَكَ وَسَنِنْ قِلْسِنْ مِمَّا اِذَا اُعْفِيَا شَكَرًا Verildiği zaman şükredenlerden kılsın. وَاِذَا اُتُولِيَا صَبَرًا Belaya uğradığı zaman sabredenlerden kılsın. وَاِذَا اَزْنَبَا استغفَرًا ve günah işlediği zaman da istiğfar edenlerden kılsın. فَاِنَّ هَا بِلْسَلَاسَ Çünkü bu üçü unvan saade muhtluluğun şeydir, unvan -udur. Şimdi biliyorsunuz, Kur'an'ın ve Sünnet'in kullandığı tanımlardan bir tanesi Sa'id ve Şak'il kavramı. Sa'id ve Şak'il kavramı. Allah ayet-i kerimede ne diyor? فَمِنْهُمْ ve وَسَعِيلُمْ Onlardan insanları gruplara ayırırken Sa'id olanlar vardır, mutlu olanlar vardır, bir de Şak'il olanlar vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hatırlıyorsanız, insanın yaratılışını anlatan hadiste Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? İnsanı yaratılış evrelerini anlattıktan sonra sonra Allah ona bir melek gönderir. Neyle gönderir? Dört şeyi yazar. Neydi o dört şey? Mi? Ecelini, rızkını, rızkını şakimi, saidi şakim de erkek mi, kadın mı olacak? Değil mi? Şakimi, said mi olacağını. Yani bu adam dünyada ve ahirette şakavet ehli mi olacak? E, azgınlık, bedbahtlık ehli mi olacak? yoksa saadet edimi olacak mutluluk edimi olacak diye Muhammed'in Abdullah bizi Allah zevcinden sahih olanlardan kılmasını istedi fakat böyle değil sahih olanların özelliğini anlattı doğru mu üç tane özelliği varmış mutluluk saadetin. neymiş birinci sabır anı, e, nimet anında şükür bela anında sabır günah anında istiğfar ediyor. tamam şükür nedir verildiği zaman şükretmek Şükün kelime anlamını bilen var mı? Şükün kelime anlamı. Teşekkür. Ederim. Teşekkür etmek. Rukuttaki asıl manası ise kişinin kendisine yapılan iyiliği itiraf etmesi. Kişinin kendine yapılan iyiliği itiraf etmesi. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesinin şekur. Allah Azze ve Celle şekurdur. Yani şekur yapılan iyiliklere şükredenir. Tabi Allah'ın şükretmesi kendi şanına yakışır, kulum şükretmesi kendi şanına yakışır. Allah'ın şüküründen kasıt ne? Yani az ameli kuldan kabul edip, bütün noksanlıklarına rağmen ona ecir vermesi ve kişiyi eksiklikleriyle şey yapmaması, yardılamamasıdır. Bu Allah'ın devçerlerinin şekur sıfatıdır. Kulum şükretmesi nedir? Kulun şükretmesini alimler bazı şartlara bağlamışlar. Demişler ki şükrün şükür olabilmesi için bir, Kulun o nimeti itiraf etmesi gerekir. 2. O nimeti itiraf ettikten sonra, o nimeti, o nimeti bedenin istediği yerde kullanması gerekir. 3 ve o nimete vesile olan insanlara, herkese onların da şeyini eda etmesi gerekir, hakkını eda etmesi gerekir. Farkındaysanız üç tane madde de neyi gerektiriyor? Bir insanın şakirlerden olabilmesi için. Çünkü şakirlerden olmak kolay bir şey değil. Allah ayet-i kerimede ne diyor? وَقَلِيلُوا min ibadiye شَكُورٌ Benim kullarımdan çok azı şükrederler. Zaten insan nankörlük sıfatından kurtulduğu zaman Allah azze ve celle Hakkıyla Kul olmuş demektir. Nankörlük sıfatından kurtulmak da kolay değil. Çünkü nankör olmamak için sürekli hatırlamak lazım. Sürekli şu halinde olmak lazım. Bu da insanın asli tabiatına aykırı bir şey. İnsan aslında ne? Mutkan. İnsan aslında cahil, insan aslında gafil. Doğru mu? Bunlar hep hatırlama aykırı durumlar. E bu durumda insan nasıl şükredecek peki? Hani dedi ki, şükredebilmen için farkında olman lazım bir şeyler. Nasıl şükredeceksin? Şükredemezsin. Demek ki ekstra bir çaba lazım. Daha fazla, yani kendini kendi haline terk edersen Allah'ın nimetlerine şükretmen mümkün değil. Ne yapacaksın? Bir fazlasını yapacaksın. Ben şükretmem lazım. Şükretmem için de önce farkında olman lazım. Allah'ın benim üzerindeki nimetleri nelerdir? Çünkü Allah da Kur'ân-ı Kerim'de öyle demiyor mu? اُزْقُوا نِعْمَتَ Allah'ın nimetini hatırlayın diyor Allah Azze ve Hatırlamayan adam, nimeti aklına getirmeyen adamın nimete şükretmesi ne değildir? Mümkün değildir. Önce o zaman ne yapacağız? Hatırlayacağız. Hatırlayacağız ki, şükür edin, şükür olur olabilir. Tamam? İkincisi ise sabır. İdra sabır. Başına bir musibet geldiği zaman ise sabreden diyor e, sahip olan insanlar. Sabır için çok şey söylenebilir. Peygamberin e bir vesamı, hadisi kulların hepsini özetliyor değil mi? Ma'u'ti ya ahadun, ma'u'ti ya ahadun min ata'in min atain hayrun ve اوسarun min sabr hiç kimse sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir hediye ile ediyelenmemişti diye. Yani Allah'ın özetle insana verdiği en geniş ve en hayırlı nimet hangisidir? İnsanın sabırlı olabilmesidir. Sabır ne? Obtüriye sabır dediğinde sabırdan kastettiğimiz ne? Sabır, kelime manasını bilen var mı? Sabara havese. Değil mi? Neyi hapsedeceğiz? Nefsi, Allah azze ve celle razı olmadığı sözlerden, itikatlardan ve fiillerden hapsettiğimiz zaman sabırlı olacağız. Zaten alimler de sabır kaç kısmı ayırmış? Üç kısmı ayırmış değil mi? Sabır, taatlerde sabretmek. Yani insanın Allah'ın emirlerini yerine getirirken sabırlı olması. Sabır, nehilerde sabretmek. Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınırken bunlara sabredebilmek. Sabır, Allah Azze ve Celle insanı bir imtihan ile imtihan ettiği zaman Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine rıza göstermek suretiyle, üstünü başını parçalamamak, vakar bir şekilde o onun ecrini beklemek suretiyle sabretmek diye sabrı ne yapmışlar? Sabrı üç tane kısma ayırmışlar. Tamam Ama bunların hepsinin özeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hayırdan daha geniş, sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir şey insana verilmemiştir. Ee, tamam. Üçüncüsü ise وَاِذَا اَذْنَبَ اِسْتَغْفَرَ Günah işlediği zaman ise istiğfar eder. Kişinin günah işlediği zaman günahında ısrar etmeyip Allah'a istiğfar ediyor olabilmesi kişinin Rabbini hakkıyla tanıdığının göstergesidir. Eğer bir insan günah işlediğinde hangi gerekçeyle olursa olsun istiğfar edemiyorsa, Allah Azze ve Celle'ye tövbeyle yönelemiyorsa, demek ki o Allah Azze ve Celle'yi tanımamış ve şeytan ona, ona göstermiş olduğu yola tabi olmuş demektir. Çünkü şeytan, kula oynayacağı en büyük oyunlardan bir tanesi nedir? Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmeti bu kadar genişken, kişi buna rağmen Allah'ın rahmetinden ümit kesebiliyorsa, şeytanın vesvesesiyle, Demek ki Allahı zerre kadar tanımamış demektir. Konum. Demek ki Allahı zerre kadar tanımamış demektir. Niye? Çünkü Allah da kullarına da böyle diyor. Ya ibadiyaladdin asrafu'ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ya ibadiyaladdin asrafu'ala anfusihim. Ey Yunuşlayan kullarım demiyorlar. Baktı kabded. Ya ibadiyaladdin asrafu'ala <gülüyor> anfusihim. Nefisleri hakkında israfa giden kullarım. Yani çok çok günah işleyen kullar. Ne yapmayın? La taknatul min rahmeti Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Sebep. Peki niye Allah rahmetinden ümit kesmeyeceğiz? İnna Allah yafirudunu ve cemiyat. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Allah de bütün günahları affeder. Doğru mu? İnna Allah yafirudunu ve cemiyat. Çünkü Allah وَوَيَبْتُوْتُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْ بَهُسِيبُوا değil. Allah Azze ve Celle gündüz ellerini açar, ta ki gece günah işleyen adam tövbesin. Gece ellerini açar, ta ki gündüz günah işleyen adam tövbe etsin diye. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti bu kadar geniş. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle beraberken, kadının bir tanesi çocuğunu kaybetmiş, çocuğunu kaybeden bir anne düşünün, nasıl koşturuyor kadın? Çocuğunu arıyor, feryat çigan Çocuğunu buluyor da böyle kucaklıyor tabii. Peygamberimiz hemen sahabesine soruyor aleyhissalatü vesselam. Sizce bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Eyuhay ablam arası bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? İşte Allah bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazla kullarına merhamet ediyor. Yani siz bu kadının merhametiyle bu kadının çocuğunu ateşe atmayacağına inanıyorsanız eğer Allah azze ve celle merhametiyle yeter ki kulları tövbe etsin. Yeter ki kulları O'na yönelsin, O'nu Rab olaraktan bilsinler, Allah da özel de onları şey atacak deydi, ateşe atacak dedi. Bakın, ee, nimet anında şükürün önemi şudur, nimet anında şükreden insan kendi nefsini ilah edilmemiş demektir. Yani etrafındaki güzellikleri kendinden bilmiyor, alemlerin Rabbi olan Allah'tan görüyor demektir. Bela anında sabrın önemi demek ki bir insan zamanın şartları, mekanın kuru değildir alemlerin Rabbi olan Allah'a kurudur. Yani sıkıntı da olsa, nimet de olsa onun için bir değişiklik yok. Sadece alemler Rabbi olan Allah'ı razı etmek için sabrediyor diye. Günah işlediğinde istihbar etmenin önemi ise, kişi günah işlediği zaman eğer şeytanın oyununa uymuyor ve günahına rağmen Rabbine yöneliyorsa, demek ki gerçekten Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla, hakıyla tanmış demektir. Şeytanın en çok oynamış olduğu oyun, kulaklık anlamda nedir? En çok oynadığı oyun şudur insanın günahının büyüklüğünü insana hatırlatarak Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesidir. Doğru mu? Mesela özel bir günah tekerrür ettiği zaman. Yani bir günah değil de mesela aynı günah 2-3 oldu mu bu sefer gelip adama ve şeytana. Yani bak bir grup insan Allah'a değer vermesin diye uğraşır. Bir grup insana da Allah'a değer verdirerekten tövbeden onlara alıp koyar. Alemlerin Rabbi olan Allah bu iş biberon mudur kardeşim? Geldiğinde günah işleyeceksin. Girahını bitirdiğin zaman, ondan sonra tekrardan güneceksin, Rabbine güneyeceksin, falan. Allah bu kadar basit mi? Şeytan abi, sana senin gözünde Allah'a ta'zim. Zaten insanın içinden bir sesin Allah'a ta'zim ettiği geliyorsa insanın aklına orada şeytanın ve bir payı vardır. Çünkü iç, içeriden böyle bir ses gelmez. Dışarıdan içeri böyle bir ses gider ama içeriden dışarıda böyle bir sesin çıkması değil. Evet, yani sen kendi nefsine bunu kabul ettirmek için, Dışarıdan içeriye sokabilirsin. Allah büyüktür, Allah azimdir, Allah kebirdir eyvallah. Ama içinden bir ses sana nasihat etmeye başladıysa Allah çok büyük, Allah öler falan bil ki orada şeytanın bir şeyi var. Payı var demektir. Biz burada neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz. Hangi günah oluştu olsun kövbeyle beraber günah kalmasın. Mesela ben bugün bir günah işledim. Yarın bir daha işledim, öbür gün bir daha işledim. Şeytan bana gelir diyor ya, sen bu günahtan her gün beş kere işliyorsun. 3 gündür 15 tane işledim. Böyle bir şey yok. Ben o günahı işleyip tövbe ettiğimde artık öyle bir günah kalmadı geri. Doğru mu? Hatta ibu mined kemenlerden kemenlenmeden bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi diyor. Günahtan tövbe eden adam sanki hiç günahı yokmuş gibidir. Doğru mu? Eğer ben bir daha tövbe ediyorsam 10 tane günahtan birden tövbe etmiyorum. 1 tane günahtan. En son işlemiş olduğum günahtan tövbe ediyorum. Onun için ne olursa olsun Allah'a dervece nade rahmetinden ümit kesmemek lazım ve sürekli Allah'ın derecede tövbeyle, istifa ile yönelmek lazım. Tamam Bunlar bize Şeyh Muhammed ibn Abdülvahab'ın yapmış olduğu dua <gülüyor> Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? اِعْلَمْ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِدَعَاتِهِ اِعْلَمْ Bil ki اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِدَعَاتِهِ Allah seni kendi kaatine irşad etsin. <gülüyor> Bu da bir dua herkese. Şimdi konuya giriyoruz. <gülüyor> اَنَّ الْحَنَف۪يَّةَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِمْ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ مُخْلِسًا لَهُ الد۪ينًا Bil ki hanefiyet, yani İbrahim'in milleti olan şey, haneflik nedir? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ Allah'a ibadet etmendir. وَحْدَهُ مُخْلِسًا لَهُ Dini Allah'a halis kılarak Allah ibadet etmendir. وَبِذَٰلِكَ أمر الله جميع الناس Allah bunun ile bütün insanlara emretmiştir. وَخَلَقَهُمْ لَهَا Ve insanları bunun için yaratmıştır. كما قال تعالى Allah'ın dediği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi diyor ki şey İlk bilmen gereken mesele nedir? İlk bilmen gereken mesele şudur. Hanefilik nedir? Hanefilik. Milleti İbrahim demek, Allah'ı sadece ibadette birlemek. Dini Allah'a halis olarak Allah Azze ve ibadette birlemektir. Bunun delili nedir? Bunun delili ise وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْاِنْسَةِ اِلَّا لِيَعْبُلُونَ Allah Azze insanları yaratmış olduğu tek gaye nedir? İnsanları yaratmış olduğu tek gaye, insanların Allah Azze ve ibadet etmesidir. Doğru mu? Başka bir gaya var mı? Yok. Bunu bilmenin insana ne tür bir faydası var? Yani mesela şimdi biz bunu öğrendik. Millet-i İbrahim halife olma. Tabii bu bir kısmı hepsi değil. Çünkü Millet-i İbrahim ne? Millet-i İbrahim Allah'a ibadette birlemek ve Allah'a ibadette birlemeyenlerin itikatlarından ve cisimlerinden tebedi etmektir. Doğru mu? veladet İbrahim yani bir adamın İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olmasının yolu ikidir. Bir, Allah'a ibadette birlemek. 2 Allah'a ibadette birlemeyenlerin itikatlarından ve şahsiyetlerinden ne yapmaktır? Şahsiyetlerinden beri olmaktır. Ve erqale İbrahim li ebîhi ve kavmihi in inni innelî belî ummâ ta'budûn illâllezî fetranî feinnehu tâhîn. Ali İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizlerden Allah dışında beriyim ibadet ettiklerimizden beri iki şey olması lazım. Allah bizi niye yarattı o zaman? Sadece ve sadece kendisine ibadet etmemiz ve onu ibadette birlememiz işimizi yarattı. Tamam? Bunu bilmenin insana ne tür bir faydası olabilir? Bunu bilmenin insana vereceği fayda şu. Dünyada hangi amaç ve hangi gaye bununla çakışırsa Allah'a ibadet meselesi ona takdim eder. Tamam Mesela diyelim ki biz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın içerisinde bazen bazı şeyler çakışıyor. Yani Allah'a kulluk edelim derken mesela, bir rızkımızı temin etme önünde bir engel var. Allah'a razı edelim derken aile hayatımıza bir engel çıkıyor. Allah'a razı edelim derken dost akrabalık ilişkilerimiz edeleniyor. Yani bize ait olan bir takım maslahatlar bazen Allah'a ibadet edeceğiz derken karşı karşıya geliyor. İnsan yaratılıştaki tek gayenin Allah'a ibadette birleşmek olduğunu ve Allah'a kulluk olduğunu bilirse neyle bu çakışırsa çakışsın diyecek ki benim yaratılış gayem ne? Benim yaratılış gayem ne yemek, ne içmek, ne insanlarla mutlu olmak, ne iş kurmak ne? Bunlar hepsi fer'i olan maslahatlar. Doğru mu? Asıl gaye, asıl amaç ne? Birincil gaye, birincil amaç Allah azze ve celle'ye ibadette birleşmek. Hangi mesele bununla çakışırsa çakışsın ben onu elimin tersiyle ne yapacağım? Onu elimin tersiyle iteceğim. Sadece alemler kabul olan Allah'ı billemeyi, ona ibadeti bunun üzerine takdim edeceğim. Bunun delili ne? Bunun delili orada yazan ayet. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yazdım. Şimdi yazıyorum ayeti. Bu ayet kelimesinde hangi usul var? Nasıl? <gülüyor> ha. Bu ayet kelimeden birinci çıkarmamız gereken şey hasır. Hasr ne demek? Hasr. Bir şeyi bir şeye hasr etmek. Yani sadece bunun için, sadece bu amaçtan dolayı yaptım. Nasıl elde etmişiz bunu? Önce nefi gelmiş, vana, sonra illa gelmiş. Herhangi bir cümlede önce nefi, sonra istisna gelirse buna ne uslubu diyoruz? Arap lubatından hasr uslubu diyoruz. Başka örnek var mı? La ilaha illallah. Diyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah Allah'tır, tek ibadet hakadır. Nereden çıkardık bu manayı? Önce illa geldi, sonra illa geldi. Doğru mu? En hükmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. O sadece ve sadece nereden çıkardık? İn nefi illa istisna. Olumsuzluk hedatından sonra istisna edatı gelirse bu Arap hasır hasr ifadesidir. Hasrul şubudur. Bir şey bir şey hasretmek. Burada da bakın önce olumsuzluk geldi. Vallahi halaktu ben yaratmadım. El cinne Cinleri ve lise, insanları illa istisna, tek bir sebepten dolayı yarattım. Hasr ediyor buraya. Rıhabudum. Buradaki lam ne Bu lamı talib. Yani biri sorabilir ya Rabbi, sen insanları ve cinleri hangi illetten dolayı yarattın? Hangi sebepten dolayı yarattın? Illa Rıhabudul Sade demeni ibadete billesin dedi. O zaman bu ayette birinci şeyini öğreneceğimiz hasr var. İkinci talib. Değil mi? Yaratılışın ta'lili. Allah bizi hangi illetten, hangi sebepten dolayı yaratmış? O var. Burada yalnız şöyle bir mesele var. Hani bunu bu ayet-i ile ilgili konuşulması gereken. Mesela şimdi bu ayet-i kerimede farkındaysan Allah diyor ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Doğru mu? Ama insanların çoğu Allah'a ibadet etmiyor. Doğru mu? Şimdi Allah diyor ben onları bana ibadet etsinler diye yarattım. Duyur. Ama piyasaya baktığımız zaman insanların birçoğu Allah ibadete ne yapmıyorlar? İbadetle bilemiyorlar. E o zaman haşa Allah'ın söylediği vakkada karşılığı yok mu? E, Öyleyse bu ayet-i kerimede ne var? Bu ayet-i kerimede hazıf var. O hazıfı buna ne diyoruz? Delaletul <gülüyor> İhtidaf Yani bir ayet-i kerime varsa ve o ayetin zahiri bu şeye başka ayetlere uymuyorsa demek ki orada delaletü bir diyoruz. Yani orada mutlaka e, lafızda zikredilmeyen ama mutlaka bilinmesi gereken bir şey var. Mesela buna örnek neyi verebiliriz? Enemel ameller niyetlenir. Ancak ameller niyetlere göredir diyor Peygamberler. Niyetler de vardır. Doğru mu? Peki niyetsiz amel yapan bir, bir sürü insan yok mu? Ennesin haşa beyenamel lesad desem yalan mı söylüyor? Haşa <gülüyor> Yani diyor ki ameller niyetler de vardır. E bir sürü insan var, e bu insanlar şey yapmıyorlar, e amel yapıyorlar ama amelde, amellerinde niyet yok. Nasıl anlayacağız bunu? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ تَصِحْهُ بِالْنِيَةِ Yani ameller ancak niyetlerle sahip olur. Bunu takdir etmediğimiz zaman, bu kelimeyi takdir etmediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor fadis. Doğru mu? Bu ayette böyle. O zaman burada neyi takdir edeceğiz? Diyeceğiz ki, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِآمُرَهُمْ بِالْإِبَادَةِ Onlara ibadeti emretmek için onları yarattık. Onlara ibadeti emretmek için onları yarattık. Yoksa eğer Allah insanlara ibadet etmek için yaratsaydı, mesela şimdi Allah seni iki elle iki kolu yaratmış. Doğru mu? İnsandan herhangi bir varlık ben iki kollu olmayacağım, dört kolu beş ayaklı olacağım diyebilir mi? İnsan Allah'ın yaratmasına itiraz edebilir mi? Mümkün mü Allah'ın yaratmasının karşısında insanın kendi iradesiyle durması? Mümkün değil. Doğru mu? E, herkese Allah bizi O'na ibadet edelim diye yarattıysa, Nasıl bazı insanlar Allah'a ibadet etmiyorlar? İnsan iradesiyle Allah'ın yaratmasına karşı durabilir mi? Hayır duramaz. Demek ki burada bazı alimlerin söylediği gibi takdir yapacağız. Ben insanları ve cinleri onlara bana ibadet etmelerini emretmek için onları yarattım. Yani yarattım ki emredeyim, bana ibadet edin. Beni ibadette ne yapın? Beni ibadette bilirin. Anlaşıldı. Ya bu şekilde söyleyeceğiz ya da diyeceğiz ki buradaki şey nedir? Buradaki ibadet, iradi olan ibadet değildir. Buradaki ibadet, irade ile tercih edilen ibadet değildir. Bu zorla herkesin Allah'ın kulu olaraktan Allah'a ibadet etmesidir. Doğru mu? وَإِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الْآتَ رَحْمَنِ عَبْدًا Kıyamet gününde yerde ve gökte olan her şey Allah'a ne olarak gelecek? Rahman'a kul olarak gelecek. Ebu Cehil de kul olarak gelecek. Resulullah da kul olarak gelecek. Nasıl buradaki kulluktan kasıt? Allah'ın yaratmasından ötürü Allah'a kuru olmak demek. Şu da Allah'ın kuru değil mi? Bu da Allah'ın kuru değil mi? Bu kaşık da Allah'ın kuru değil mi? Bu anlamda bakılırsa. Her şey Allah'ın kuru. Yaratılış itibaren. Bir de ne var? İstekle yapılan kulluk var. Ve Müslümanların Allah'ı ilah ve Rabb olarak kabul edip Allah'a kulluk etmesi var. Anlaşıldı. Ayet-i kerimede bir hasır var. Bir de insanların neden yaratıldığına yönelik bir de talih var. İbadetin manası ne? Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadetine diyor. Yani bir şey sadece Allah'ın sevilen yaptığı sadece Allah'ın cehde Allah yapması gerektiği. Değil mi? İbadet ismun jamiyun, ki kulli ma yüpü Allahu ve yarzahu min al-amani ve İbadet Allah ve sevdiği ve razı olduğu bütün zahiri ve badenik sözler ve amelleri kapsayan isimdir. Diyor ki Şeyhul İslam İbni Tim'in. ibadet budur. Yani biz Allah'ın sebep razı olduğu her şeyde Allah'ı bir Allah'ın sebep razı olduğu her şeyde Allah'ı bir Tamam? Ona harafdur cinna velise illa yavru. Burada ikinci bir mesele dikkatinizi çekmesi gereken mesele. Allah'a ibadet meselesinde hiç kimsenin özrü yoktur. Allah'ı ibadette birleme meselesinde hiç kimsenin özrü yoktur. Neden? Bilsin veya bilmesin. Tevhili olsun veya da olmasın. Çünkü insanın Allah'a ibadette birlemesi için ekstra bir delile ihtiyaç yoktur. Fıdrat delili ve Allah'ın yaratmış olması zaten Allah'ın ibadette birlenmesi için kâfidir. Bakın dikkat edin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ الْيَا اِلَّا الْيَحْبُدُونَ İbadet ile halk arasında bağlantı var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in daha en başında müslüman kafir ayrımı yapmadan bütün insanlığa seslenirken ne diyor? يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْرِكُمْ Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Niye? Niye Allah'a ibadet edeceğiz? الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ min قَبْرِكُمْ Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbimize ibadet edin diyor Allah Azze ve Celle. Bir insanın Allah'a ibadette bilmemesi, Allah'a ait olan ibadetleri başkalarına yapmaması meselesi için ekstra bir şeyler bilmesine gerek yok. Allah'ın yaratmış olması bunu bilmeye ve bununla amel etmek için kafidir, yeterlidir. Tamam? Bu da nedir? Bu da çünkü yaratılışın asıl gayesi bu zaten. Yani insanın yaratılışının asıl gayesi bu. İnsan yaratılışın asıl gayesinde hata ediyorsa orada hangi insan kalabilir ki geriye yani Allah'tan başkasına ibadet etmekle beraber ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmekle beraber geriye hangi İslam kalacak o insan yanında hiçbir İslam kalmaz. Bakın her mesele birbirinden farklı. Bazı insanlar meseleleri birbirinden karıştırdıkları için kafaları da Allah bulap oluyor. Öyle mi? Mesela Allah'a ibadet meselesiyle başa her meselenin delili farklı çünkü. Yani Allah Azze ve Celle her meselenin delilini ne yapmış? Başka bir şeye bağlamış. Mesela gelen alimler demiş ki bir adam namazın vacip olduğunu inkar ederse ona hücceti kabul ederiz. Kabul etti, etti, etmedi öldürürüz. Adam diyor bak demek ki demek ki cehanet, mazeret. Niye? Bak adam namazın vacip olduğunu inkar etti. Ona da biz ona hücceti kabul ettik. Ondan sonra. İyi de namazın delili ayrı. Allah'a ibadetinin delili ayrıdır. Doğru mu? Namazın delili peygamberin gelmesi lazım. Namaz vaciptir demesi lazım. Ondan sonra kişi namazın vacip olduğunu bilebilir. Anasından doğduğu gibi bir kişinin namazın vacip olduğunu bilmesi mümkün mü? Mümkün değil. E bizim ona anlatmamız lazım. Bak kardeşim böyle bir ayet var. Bu ayet kelimesi Allah azze ve celle diyor ki e, namaz kılmak vaciptir. Tamam Namazın delilini kendine aktardığımızdan sonra kişi eğer hala e, inat ederse o zaman dersin bu adam ama Allah'a ibadet meselesi böyle midir? Allah'a ibadetin delili sadece peygamber değildir. Allah'a ibadetin delili insanın fıtratı ve kainata yaratılmış olan her şeydir. Doğru mu? Bunlar vakitli mi mevcut mu şu anda? Mevcut mu? Mevcutsa hüccet adama kaybolmuş olmuş demektir. Mevcutsa, delil mevcutsa hüccet adama kaybolmuş olmuş demektir. Mesela diyelim ki bir adamın biri dediğinde sen kardeşim bak namaz vacip sen namazı inkâr. Ha biliyorum dedi. Demek dediği biliyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de der ve <gülüyor> akimu's salate. Peygamber diyor İslam beş üzerine bina edilmiştir. Mesela alimler icmat etmiş, bunu biliyor. Delil onun yanında mevcut olduğu zaman onun küfründe şüphe ediyor mu insan? Onun küfründe şüphe etmesi mümkündür ha. Yani, delil mevcut. Adam delilden haberdar. Öyleyse bu adam İslam dininden çıkmıştır diyor. Onun için meseleleri birbirinden karıştırmamamız lazım. Mesela bugün özellikle bir takım ne diyelim? Yol kesiciler diyelim. Yani e, tevkid eşkıyaları diyelim. Milletin yolunun üzerine duruyorlar. Alimlerin bir takım fetvalarını getirip milletin önüne koyuyorlar. Bak diyor adam bu meselede bile e, biri demiş ki ben misal Musa'nın peygamber olduğuna inanmıyor. Bak bunun bile cehaletini mazeret görmüş adam diyor. Bak, bak bak diyor. Bak sana okuyayım metni. Adam Musa peygamber demiş adam onun bile cehaletini Muhammed kim demiş? Onun bile cehaletini mazeret görmüş. İyi de O'nun peygamber olduğunu bilmenin delili ne? O'nun peygamber olduğunu bilmenin delili kitap ve sünnet. O adama ulaşacak ki, doğru mu? O adama ulaşacak ki, biz diyelim ki bu adam bildiği bildikten sonra inkar etti, kafir oldu. Ama Allah Azze ve Celle ibadetin delili sadece peygamber değil. Peygamber delillerden bir tanesi. Doğru mu? Allah'a ibadette Allah'ı bilvemenin delili yaratılmış olmak ve kainatta bütün yaratılmış olan şeyler Bunlar Allah'a ibadette birlemenin delili. Peygamber de gelmiş, bunu ekstra hatırlatmış, tafsiratlandırmış, insanlara daha güzel bir şekilde beyan etmiş. Tamam? Bu üçüncü olarak da bilmek, bu ayetten bilmemiz gereken mesele bu. Allah'a ibadette birlemenin delili yaratılmış olmaktır. Anlaşılıyor değil mi? Tamam? Burada aynı zamanda bir faide de zikrettik. Özellikle zaten inşallah o itikad derslerinde o kısma geldiniz mi? Alimlerin sözleri nasıl muamele etmemiz lazım diye. Bilmiyorum. Geldirdin mi okusuna? Gelmedi. İnşallah itikatta da bunu göreceksiniz. Ekstradan. Şeyh Kulisam Müteymiye'nin fetvasında anlatmıştık değil mi? Mardin fetvasını anlatırken. Alimlerin sözleriyle nasıl muamele edilir? Çünkü bugün insanların kafaları itikad meselesinde karman çorman. Yani kafalar Allah bullak olmuş vaziyette. Sebep? Sebep kitapta ve sünnette bir karşılık olduğundan dolayı değil. Alimlerin sözlerindeki karışıklık ve insanların alimlerin sözleriyle nasıl muamele edeceklerini bilmediklerinden dolayı insanların kafası almak bulmak. Yani biri geliyor, tevhilden biri elinde bir tane kağıt var. Ne bu? Bak görüşte burada geçen daha yaşadığımız bir olay. Bak görüşte İbn Hazm e, demiş ki böyle ki bu şiitlerden hepsini yaparsa yapsın, eğer biz adama ulaşmadığını görürsek önce onu anlatmamız lazım. E, diye. İyi de neyi anlatmış yukarıda? Yani hani hele gel bir işin üst tarafına bak bakalım neyi anlatıyor? Ee, Yuhani, evvela, evvela her şeyden önce soru şu, bu hüccet mi? Sen bana ayet mi okuyorsun, hadis mi okuyorsun? Sanki elinde hani Arap suresi ayet 72 veya yoksa işte bilmem ne Sen bana ayet okumuyorsun. Benim senin gibi beşer olan canına tak ettiğinde, kafam bozulduğunda yanlış söylemişler, hata etmiştir dediğin bir adamın fetvasını bana okuyorsun şu anda. Doğru mu? Hani benden Allah'ın kelamına zillet gösterdiğin tezellül hudu gösterdiğim gibi boyun bükmemi bekler mi yani. Öyle Hadi böyle öyle olsun diye neyi anlatıyor ee, bu adam? Bir de aileyetten ona bakmak lazım. Onun için ibadet meselesine dikkat edin çünkü bu dinin aslıdır. Allah'ın ibadette birlenmesi meselesi dinin aslı olan bir meseledir. Bu meseledeki karışıklık, bu meseledeki problem Allah muhafaza insanın itikadına zarar verebilir. Bu vakardaki ferhi meselelere benzeriz. Allah'ın ibadette birlenmesi, Allah'a ibadette birlenmeyenlerin müşrik olması, ve bunlardan tebelih etme meselesi, bunlar hepsi nedir? bunlar hepsi dinin aslından olan bütün peygamberlerin kendisiyle geldiği ve ortak davetleridir. Anlaştık. Yeter mi okuyalım? Okuyalım mı yeter Yeter mi? mi? Sorular mı bununla alakalı? Sorusu olan وَاَفِرُ لَعْمَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ